Mustafa Hocam, Mülk Suresi okunduğu takdirde kabir azabının kaldırdığını söylüyorlar. Bu doğru mudur? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz çeşitli vesilelerle insanları Kur'an-ı Kerim okumaya yönlendirmiş tavsiyelerde bulunmuştur. Mülk Suresi için de böyle bir rivayet vardır. Bir kimse yatmadan önce mülk suresini okursa akşamları hı hı. kabir azabından emin olur demiştir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ancak bu tabi ki bu sureyi okumaya teşvik etmek için söylenmiş bir sözdür evet. bir adam çeşitli günahları işlesin kul hakkına girsin ama bunun yanı sıra her gece mülk suresini okusun. okusun yatmadan önce o insana azap yoktur demek mümkün Yalnız. değildir. Evet. Onun için e, elbette e, günahkar da olsa bir insan, her ne kadar günah işlememesini tavsiye etsek bile, bir adam günahkar olsa bile elbette ki yine de bu sureyi okusun, okumaya devam et. İnşallah o günahlardan da onu uzak İnşallah.